Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu Birinci Gazet Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdan, tayyiben, kefiran, mübareken fi. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له لا حول ولا قوة إلا بالله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم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 uyulması gereken güzel bir örneklik ve önderlik müessesesi vardır. Tabi ki onu örnek alanlar Allah'tan güzel bir yaşantı, güzel bir akıbet yani Allah'ı arzu edenler, Allah'ı kazanmak isteyenler ve ahireti kazanmak denler olacaktır. Ve yine Allah'ı sürekli hatırda tutup kaygısı Allah olanlar, derdi Allah olanlar, kederi Allah olanlar, tasası Allah olanlar ancak Muhammed'in önderliğine ve örnekliğine razı, razı olur. Sevgili dostlar, bu haftadan itibaren tüm hutbelerimde, özellikle birinci hutbede, Peygamberimizin, Efendimizin, sevgili rehberimiz, ulu önderimizin hayatını aktarmaya çalışacağım. Geçen hafta niçin bu karara vardığımı bir nebze izah ettiğimi zannediyorum. Çünkü problemin önderlik ve örneklik müessesesinin olmayışı ya da bilinmeyişinden kaynaklandığını düşünüyorum. Örneğini bilemeyenler nasıl hareket edeceklerini tabii ki bilemezler. Önderi olmayanlar, rehberi olmayanlar bu karmaşık hayat yolunda yollarını kaybederler, dalarete düşerler. Eğer sizin aşılamayacak bir önderiniz, aşılamayacak bir rehberiniz yoksa aşılabilecek çok küçük, çok küçük adamları rehber edinir ve onları da aşar. Dolayısıyla ahsen-i takvim olarak yaratılan siz insanlar kapasitenizin sınırlarına dayanamaz. Kapasitenize kapasite ekleyemez. Dolayısıyla Allah'a size verdiği şahsiyetin şükrünü edemez. Onun için de modern çağın problemi, modern bireyin problemi öndersizlik. Sehbersizlik, örneksizlik problem. Bir eserimde değindiğim gibi ısrarla altını vurgu çiziyorum, üzerine vurgu yapıyorum ve diyorum ki bu çağın Müslümanı kitapsızlıktan gitmedi, peygambersizlikten gitti. Diyeceksiniz ki Piyasada bu kadar sahte peygamber var, kıtlığı mı var yani peygambersizlikten söz ediyorsunuz diyeceksiniz. Tabii demezsiniz, biliyorum. Onları kastetmediğimi de bildiğinizi biliyorum. Benim neyi kastettiğimi yine de açıklamak durumundayım. Peygambersizlikten rehbersizliği Peygamberin bıraktığı örnek yaşam stilini, örnek hayat tarzını yaşatacak, ayağa kaldıracak. Toplum içerisinde şu adam bana Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor, dedirtecek adam kıtlığını kaydediyor. Böyle diyecek insanlar elbette ki Resulullah'ı tanıyacaklar. Tanımazsanız eğer aynen şeytanın rüyada gelip de ben peygamberim dediği gibi ben peygamberim deyip rüyanızda değil ama gerçek hayatınızda iki ayaklı şeytanların metafizik değil de fiziki şeytanların sağınızda solunuzda ben peygamberim deyip de sizi ya da birilerini arkasına dökmesine hiç şaşmamak. Onun için, onun şeytan olduğunu söyleyebilmek için iki şeyi bilmeniz şart. Bir, Resulullah'ı, iki, şeytan. Ama öncelikle Peygamber'i iyi bilmeniz şart. Onu bilirseniz, hayır sen Peygamber postuna bürünmüş bir şeytansın. Sen İdris kılığına girmiş bir iblissin diyebilme yakatini ancak peygamberi tanıyarak kazanabiliriz Ya Resulallah, Çibaşet, Kün seki eshabı ke, Dâhili cennet şevem der zimredi eshabı tu, o revet der cennetu, men der cehennem keyre var. O seki ashabı kehfu, men seki ashabı tu. Ya Resulallah, duydum ki, ashabı kehfin köpeği, onlarla birlikte olduğu için cennete girecek. O ashabı kehfin köpeği, Bense senin köpeğim. Şimdi reva mıdır ya Resulallah Ashab-ı Kehf'in köpeği cennet edersin? Senin benim gibi köpeğin cennetin dışında. Diyen bir Resulullah aşığının haleti ruhiyesini tamamıyla hissetmem mümkün olmasa da yine de o halete birazcık yaklaşmak arzusu izhar ederek, şöyle gözünüzün önüne bir istiare getirmek. Resulullah'ı anlatmaya size ta başından başlamak. Mekke'den başlamak. Onun için de Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı ortaya çıkaran, Zamanı, zemini iyi algılamak durumundayız, zorundayız. Niçin Mekke? Bunun için bilebilmek bilmek için Mekke'yi bir kez görmek lazım, Kabe'ye bir kez yürümek lazım. O zaman bunun için. adeta sanki bir yarışma yapılmış denmiş ki Muhammed Aleyhisselam'ı üzerinde yaratacağım toprak coğrafyayı vatanı seçeceğiz yeryüzünün tüm aday coğrafyaları yarışmaya katılır cennet gibi toprak parçaları yarışmaya düşünebiliyor musunuz? Benim ormanım var, benim ırmağım var, benim göllerim var, benim denizim var, ben cennetin yeryüzündeki kopyasıyım diyen ne kadar yeryüzü coğrafyası varsa Muhammed Aleyhisselam bende çıksın diye Allah'ın açtığı yarışmaya bir toprak parçası, boynunu bitmiş Benim ne ormanım var, ne ırmağım var, ne denizim var, ne yeşilim var, ne ağacım var, ne gölüm var. Ben sipsiri, simsiyah taşlardan oluşmuş bir vahim. Hiçbir şeyim yok ki Muhammed Aleyhisselam bende çıktı. ...dergesine... ...bir köşede boynunu dikmiş. Ben kim? O kim? demiş. Ben. Ve Allah da... ...onun tevazuuna bakarak... ...madem... ...sen kendini layık görmedin ey Mekke... ...Muhammed'i sana verdim demiş adeta. O toprakları... ...o... ...dağında ot bitmeyen taşları... ...o sanki üzerinden yangınlar geçmiş gibi... ...simsiyah lav alanlarını gördüğünüzde... ...yeryüzünde eğer sonsuzca bir ömrüm... ...ve sonsuzca bir servetim olsa da... ...seyahat ya Rasulullah diyen evliya Çelebi gibi... ...kendime seyahati bir hayat mihveri olarak seçsem... ...bin yeri dolaşacak olsam... ...bin birinciye herhalde buraya yine sıra gelmez. Mekke'yi gezmek gibi bir talebim olamaz... ...eğer Kabe ve Muhammed Aleyhisselam... ...İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu... ...Muhammed Aleyhisselam'ın kokusu... ...İsmail'in kokusu... Hacer'in kokusu olmasaydı, bin birinciye yine gelip de burayı gezmek istemezdiğinde. İşte öyle bir coğraf. Mesut, bazı kaynaklarda yeryüzünde, Neolitik çağda ilk soğuyan toprak parçası, kara parçası olarak zikredilir. Yine bazı kaynaklarda Nuh tufanında ilk kuruyan kara parçası olarak zikredilir. Yine bu kaynaklarda yer alan bir başka haber nedeni izah edemese de yeryüzünün soluklandığı ağzı olarak zikredilir. Ki bendeniz Hacrisalesinde bunu destekleyen bir yaşanmış hadiseyi aktarmıştım. Hicri 65 yılında Kabe yeniden yapılmak için, Haccac döneminde mancınıkla yıktırıldıktan sonra, Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh, Kabe'nin temellerini buldurup, onu yeniden yaptırırken temellere inilmiş, İbrahim peygamberin temel taşları bulunmuş. Deve kadar büyük olanla birbirine geçmiş olan bu taşlardan bir tanesinin oynatılması üzerine taşların altından çok yakıcı bir hava akımıyla karşılaşılmış. Hatta beytin yapımında çalışan işçilerden birkaçı eli yüzü yanarak orada yere yıkılmışlar. Ve bunun üzerine anında ora kapatılıp İbrahim peygamberin temelleri üzerine Kabe Hicri 65 yılında yeniden yapılmıştı. Bu olayın görgü tanıklarına dayanarak olayı bize nakleden Ezraki, gerçekten de bize aslında efsane gibi duran ama efsane olmadığı belli olan bir haberi aktardığını bilmiyordu. Sevgili dostlar, Bölge ne zaman imar edildi onu tarih bize net olarak vermiyor. İbrahim peygamberin imarından bahsediyor Kur'an. Ancak İbrahim peygamberin Kabe'ye gelip de orayı bulması tesadüfi değil. Kur'an gayra zi zer'in diyor. Ekinsiz. Çorak bir araziye, "عند بيتك المحرم senin muhterem olan, ihtirama layık korunmuş beytinin yanına evladımı, ailemi bıraktım." diyor Kur'an'ın ağzıyla İbrahim peygamber. "عند بيتك المحرم." Demek ki diyoruz. Daha önce orada bir beyt vardır. Orada bir Kabe vardır İbrahim aleyhisselam. Bilinen bir adrese doğru yönlendirilmiştir. Bu beyt oraya ne zaman konmuştur onu Allah bilir. Ancak Adem peygamberle beraber yeryüzünün ilk mescidinin orada olduğunu aktaran kaynaklar belki de bu konuda bize ışık tutarlar. İbrahim peygamber eliyle Kabe yeniden bulunup da ortaya çıkarıldığında ve imar edildiğinde aslında tabii ki Muhammed Aleyhisselam'a beşik olacak bir şehir kurulduğundan haberdar değildirler. Geleceğin büyük peygamberi son nebinin oradan çıkacağını kim bilebilirdi ki? Ancak İbrahim peygamberin duası açıktır. İbrahim peygamber ellerini Rabbine kaldırıp, ''Ya Rabbi'' diyor, ''Benim zürriyetimden de imamlar çıkar.'' Cenab-ı Hak, ''Kal, la yenalu ahdib zalimi'' ''Zalimler sözüme ulaşamaz, sözüm zalimler için geçerli olmamakla birlikte zalim olmayanlar arasından... Adeta senin zürriyetin içinden önderler çıkaracağım diyor. İşte o önderlerin en büyüğü olarak Muhammed Aleyhisselam çıkıyor. Sevgili dostlar, kabe İbrahim ve İsmail temellerini yükselttikten sonra bölgede bir nüve olarak İlk gelip yerleşen cürhümlüler oldu. Cürhümlüler, Hazreti Hacer'den izin alarak bölgedeki suya ortak oldular. Ondan sonra Amalikalılar cürhümlüleri bölgeden sürdüler. Tabii bu sürede bölge halkı tek Allah'a inanmakta İbrahim Peygamber'in getirdiği şeriatla hükümdü. İbrahim peygamberin bıraktığı mirasa sahip çıkmakta. Ancak cürhümlüler bölgeden Amalikalılar tarafından sürülüp çıkarılırken, kutsal bildikleri ve kendilerini oraya yerleştiren hatta ataları saydıkları, çünkü İsmail aleyhisselama kızlarını vermişlerdi. Yani İsmail peygamberin hüsrümleri olmuşlardı. Ataları saydıkları, peygamberlerin bıraktığı bu büyük miras olan Kabe'den parçalar aldılar götürdüler. Giderken. Tabi Amalikalılar bölgeyi gasp ettiler. Kabe'yi yıktılar. Bölgede kendi küfür inançlarını uyguladılar. Ama giden muvahhid ve Müslüman cürhümlüler, İbrahim peygamberin akrabaları, hısımları, giderken götürdükleri büyük ataları, Hazreti İbrahim'e ait hatıra olan Kabe'nin parçasına kıble olarak kullandılar öncele İbrahim peygamberden beri gelen namazı kılmaya devam et. Lakin üzerinden kuşaklar geçtikçe, götürdükleri Kabe'ye ait taşları, Kabe'nin kıblenin bir göstergesi ve işareti olduğunu unutup, sanki bir güç varmış gibi vehmetmeye başladılar. İbrahim peygamberin ilahı olan tek Allah, yaratıcı Mabud'u unuttular en sonunda götürdükleri İbrahim Peygamber'in hatırası olan taşlara tapmaya başladı. İşte bölgede ilk taşa tapma hadisesi böyle gerçekleşti. Daha sonra Amalikalılar da Beni Fihr, Fihr, oğullarına ait bir takım kabileler tarafından sürüldüler ve yürhümlülerden geriye kalan ve İsmaili kabileler diye bilinen kabileler arasında savaşlar başladı. Bunlardan Kureyş. Kureyş bir manası da köpek balığı anlamına gelir. Ki bazı müsteşrikler Kureyş kabilesinin daha önce deniz kenarında yaşayan bir kabile olduğu yorumunu yaparlar. Bazıları da Kureyş kabilesinin kendisine totem olarak Tanrı ve put olarak köpek balığını seçtiği için Kureyş adını aldığını söylerler. Ki her iki durumda da Kureyş daha önce deniz kenarında yaşayan bir Arap kabilesi olsa gerektir. Kureyş diğer kabilelerle giriştiği savaşta galip geldi ve Benisi Kabe'yi ve Kabe'nin içinde bulunduğu kenti aldı. İşte ilk defa Resulullah'ın ataları Kabe'ye, Mükabe'nin bulunduğu Mekke'ye böyle yerleştiler. Resulullah'ın atalarının yerleşmesinden sonra bölgede ilk defa Bizans taraflarından putlar getirilmeye başlandı. Özellikle Suriye'den getirilen Hubel Putu ki Suriye'de Baal Putu'na karşılıktı ki Suriye'deki bu putta Baalbek'ten gelme bir puttu. Ta Asurlular, Himyerliler zamanından beri tapılan bir puttu. Bölgeye Resulullah'ın dördüncü kuşak dedesi tarafından sokuldu. Ancak bölgedeki insanlar daha önce suretsiz, resimsiz, belirgin olmayan sıradan taşlara tapmaya başlamışlardı. Bölgeye sıradan olmayan suretli, belirgin taşlar işte böylece dışarıdan geldi ve sıradan taşlarla yer değiştirdi. Resulullah'ın dedesine gelindiğinde, Abdülmuttalip dönemine artık bölgede her türlü rezalet dik boyuttu. Tabii ki, Bölge insanının kendine has bir centilmenliği, kendine has bir yiğitliği var. Ancak çöl insanı olması hasebiyle hiçbir kural, hiçbir kanun, hiçbir yasa tanımayan bu insanlar gerçekten de bedeviliğin doruğunu, bedeviyetin doruğunda yaşıyorlar. Tabii ki ...bir çöl bedevisinin nasıl düşündüğünü anlamanız için çölü anlamanız lazım. Çöl, uçsuz bucaksız, bir ıssızlık ve sessizlik okyanusu. Yer, demir, gök, bakır diye tabir edebileceğiniz bir ortam. Develer, yüzlerce kilometrede bir rastlanan sarha ağaçları... ...ve bir de arada sırada görülen hamd çalılıkları. Hamd isminin verilmesi de belki Bedevi'nin böyle bir çalıyı gördüğünde... ...elhamdülillah demesinden geliyor olsa gerek. Böyle bir mekan, gökte yıldızlar var, sonsuz bir ufuk, bazen... Bedevi giderken gördüğü kum tepesini dönüşte yerinde bulamaz. Kum tepeleri aynen okyanusların dalgaları gibi hareket eder. Bazen saatte bir metre, bazen günde bir metre. Rüzgarın esiş hızına göre. Onun için çölde yol yok, yol gökte. Onun için de Bedevi'nin gözü gökte. Hep yıldızlara kayar. hep derinlerde gözü. Hep oralarda bir şeyler var. Onun içinde aslında metafizik boyutu güçlü. Güçlü inanışları var. Lakin bir kılavuz yok. Bir rehber yok. Bedevi iyi bilir çölde yolunu kaybetmenin hayatını kaybetmek demeye geldiğini. Ve bunun ismini de dalal koymuş Bede çölde yolunu bulduğu anda, bedevi hayatını bulmuştur. Onun da, hayat bulduğunu, bilincinde olarak, hede koymuştur. Hidayet oradan. Bunlar daha önce de kullanıldı. Hiçbir bedevi bilmediği bir çöle kılavuzsız girme, onun içinde, bedevi çöle daima, Kılavuzla girer, rehberle girer, rehberle girer ve rehberle yolunu bulur. Bedevi uzun süre haber alamadığı zaman bilir ki artık kendinden ümit kesilmiştir. Eğer bir gün bir haber gelirse hem sevdiklerinin varlığını hem de kendi varlığını sevdiklerine ulaştırma aracını bulmuştur. İşte bu da nebettir, nübüzzet de zırbaktır. Şimdi böyle bir bedevi tasavvurunda düşünebiliyor musunuz? Yolunu manevi olarak kaybetmiş olan bölge insanı ve dünya insanının en çok susadığı bir anda Resulullah işte bir ışık olarak dünyanın karanlık gecesine ve Resulullah'ın geldiği ortamı iyi düşündüğünüzde o insanların neden içinden çıkan bir avuç yiğit Resulullah'a ağzını açar açmaz. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah dediklerini ve bunu söylerken de şike ve şaka olarak değil gerçekten Yürekten söylediklerini anlıyor Anam babam sana feda olsun. Niçin söyler? Bana hayatı bahşettin. Bana ebediyeti bahşettin. Bana kaybolduğum yolumu gösterdin. Bana ışığı gösterdin. Bana mutluluğu gösterdin. Bana Allahı gösterdin diyen biri ancak sözüne anam babam sana feda olsun yararlıdır Allah diyor. Şimdi anlıyor musunuz bizimle bu insanlar arasındaki Rasulullah'a bakış farkını. Biz kaybettiğimizin bilinci olmadığımız için bulduğumuzun büyüklüğünü bilemedik. Farkında olmak. Ne büyük bir şey yitirdiğimizi bilmediğimizden ne büyük bir nimetle nimetlendirildiğimizi de fark edemedik. Problemimiz burada bizim. Biz de 20. yüzyıl cahiliyesinin manevi çölünde yolunu kaybetmiş bir neslisiz. Ancak hala hala Yüreğimizde bulunan ışıktan habersizdi. Muhammed aleyhisselamın götürdüğü, getirdiği, gönderdiği, gelecek çağlara bıraktığı ve ebediyen yer yüzünü aydınlatacak olan ışıktan habersizdi. Onun içinde güneşi ceketimizin astarında kaybettik. Güneşi gidip denizlerde arıyoruz. Kaybettiğimiz yerde aramadığımız sürece de bulamayacağız bulamadığımız sürece mutluluğa eremeyeceğiz. Ben bu noktada sevgili dostlarım Tıpkı bir bedevinin çölde yolunu kaybedince nasıl ellerini göğe kaldırıp da Rabbine yalvarırsa bizimde şu 20 yüzyılın son çeyreğinde, Yolunu kaybetmiş modern bedevilerin, modern cahiliyenin kurbanları olarak artık elimizi kaldırıp, küçük putları aşıp, küçük putları bir kenara bırakıp, küçük putlara yalvarmayı bırakıp, Allah'a ama tek Allah'a yalvarmamızın zamanının geldiğine inan tek Allah'a yalvarması için insanın onu kendisine yakın hissetmesi gerekiyor. Takva kelimesinin özünde bu yakınlık yatar. Takva nedir biliyor musunuz? Neden Kur'an hep takvadan bahseder? Daha ilk inen ayetlerinde takvadan bahseder. Mekke'de birinci yılda inmiş ayetlerde takva vardır. Yahu Adam yeni Müslüman olmuş. Daha orucu yok, namazı yok, haccı yok, zekatı yok. Daha içki haram değil, kumar haram değil. Yani bunlar daha yasaklanmamış. Ama bu adama takvadan bahsediliyor. O halde takva bambaşka bir şey diye sormak lazım. Değil mi? Mekke'de nübüvvetin birinci yılında inen ayet Takva'dan söz ediyorsa, fazla namaz kılmaktan söz etmiyor, fazla oruç tutmaktan söz etmiyor, bir şeyden söz ediyor. Hatta haramdan uzaklaşmaktan da söz etmiyor, bir şeyden. Söz ediyor. Öncelikle bir şey. Allah sana çok yakındır, seni sürekli gözetiyor. Bunun farkında ol. Bunun farkında ol. Uzak Allah inancını at. Sana şah damarından yakın olan bir Allah imanıyla donan. Buna ulaşırsan eğer Allah'ın izniyle hepsi gerisin, ge gelir zaten. Arkası gelir. Böyle bir inanç temeldir. Onun için Allah ne kadar yakın. Herkes kendisine bunu sorsun. Allah bana ne kadar yakın? ben Allah'a ne kadar? İnancım da Allah bana ne kadar yakın? Bunu da eylemlerine bakarak ve desin ki Allah'ın beni her an tarafsız ettiğine, gözetlediğine gerçekten inanıyorum, gerçekten buna kalbim yatıyor, gerçekten şu anda. ...bana şah damarımdan yakın olduğunun farkında mıyız? Ve bunu günde kaç dakika, kaç saat, kaç saniye... ...hatırımda tutabiliyorum. Zikir bu Zikir daima Allah'ın sana yakın olduğunun farkında olmaktır. Zikir budur. Onun için sevgili dostlar, işte... Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği evet. anlam bu idi. Hayata bir anlam kattı böylece. Çünkü eğer insan Allah'ı hayatından uzakta görüyorsa, isterse Allah'a inansın müşrikler inanıyorlar. Allah'ı hayattan ve kendisinden uzakta görüyorsa, hayatın anlamını uzaklaştırıyor. Yani hayatı anlamsızlaştırıyor demek hayatınıza her an müdahil olmayacak, sizi gözetlemeyecek, sizi daima tarassuz etmeyecek bir Allah, sizin evet. güvenliğinizi, sizin hürriyetinizi nasıl garanti altına alır? Onun için El-Mu'min Allah'ın bir ismi derdik. Evet. Güven verendir, güvenilendir. ...güvenendir, güven verendir. Güven vermesi için... ...her an, her an... ...sizinle beraber olmalıyım. İşte bu iman... ...bu anlayışı... ...öncelikle Resulullah... ...geçildi. Resulullah'ın misyonu... ...buydu adeta. Ben Resulullah'ın doğumuna... ...geçmeden... ...hutbemi burada... ...noktalıyor ve... Mekke'de, affedersiniz, Medine'de yazdığım bir na' ile son vermek istiyorum. Özlemekten yorulmuşum. Kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir zincire vur beni. Toprağımın gözlerinden Töllerin yanağına Süzülen bir damlayım Yar kabul buyur ben Hangi denize attımsa Tutuştu saçlarımdan Bir kez bak Yoksa bu yürek Yarı yolda kor be Ben Leyla'ma gidiyorum Çekil önümden Leyla. Gayrı cennet olsan durmam. Bak, çağırıyor beni. Özlemekten yorulmuş. Kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir zincir Rabbim, peygambersiz bir hayattan hepimizi muhafaza edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil Allah Sadakallâhul al azîm. Biz seni başka bir şey için değil, sadece ve sadece alemlere bir rahmet, bir mağfiret, bir bereket, bir hidayet vesilesi olarak gönderdik. Resulullah'ın dördüncü atası, Kusay, muvahhid olarak bilinen bir şahıs iddi. Bu isim, küçük yaşta kaybettiği babası, nedeniyle, Mekke'de değil, Medine'de, çocukluğunu geçirmiş. Dayılarının yanında çocukluğunu geçirmiş. Daha sonra Mekke'ye bir vesileyle dönmüştü. Allah'a davet eder. Haram işlemez. Daha o dönemde içki içmeyi, zina etmeyi mürüvvete aykırı bulurdu. Yiğitliğe, insanlığa Erdem ve fazilete aykırı bulurdu. Vaka İbrahim'den bir iz taşırdı. Atası İbrahim'den bir iz taşırdı. Bir ışık taşırdı. Bu ışığı oğlu Abdümenaf'a vermişti. Onun oğlu Kusay'ın oğlu Abdümenaf da, babası gibi dürüst, lider kabiliyeti olan, bölgede sevilen, Gerçekten insani meziyetleri üstün bir insan olarak görüyoruz. O günün tarihi yazılı tarih değil, sözlü tarihti. Sözlü tarihti, lakin bölge insanının hafızası bu tarihi dilden dile, zürekten yüreğe, gönülden gönüle taşıyarak kitaplara döktü. Biz işte bu insanların kimliğini ve kişiliğini oradan öğreniyoruz. Belki bu kimlikler bir nebze efsanevi bir şahsiyete bürünüyordu. Ancak şu bir gerçek ki, her efsane bir gerçeğe yaslanır. Efsanenin kabuklarını çözdüğünüz zaman, merkezinde bir gerçeğe ulaşırsınız. İşte biz Kusay'ın oğlu Abdümenaf'ta da gördüğümüz bu insanlık, bu erdem ve yiğitlik... Meziyetlerini onun oğlu Haşim'de görüyoruz. Resulullah'ın üçüncü göbek dedesi. Haşim aslında Resulullah'ın da kendisini ismiyle andığı Beni Haşim'in zirvesindeki insan. Yani Haşim oğullarının başladığı soy, başladığı nokta. Haşim'e geldiğinde Medine'de durumun daha da vahimleştiğini, sosyal, ahlaki, siyasi bozulmanın ve kokuşmanın zirvesine geldiğini görüyoruz. Vakıa Haşim, dedesi Kusay gibi muvahit değildi. Ama dedesinden aldığı insani meziyetleri devam ettiren, Kabe'nin Rabbine hürmette kusur etmeyen, ataları İbrahim'in bıraktığı hatıralara oldukça önem veren ve kendilerinde bir öz taşıdığının farkında olan bir insandı. Haşim'den sancağı oğlu Abdülmuttalip aldı. Haşim yine genç yaşta vefat etmişti, yaklaşık 25 yaşlarında. Oğlu Abdülmuttalip'i, aslında oğlunun ismi, Abdulmutalib değil. Şeybe değil. Ve Medine'de mukim idi. Hep babasız kaldıklarında, öksüz kaldıklarında dayılarının yanına gidiyorlardı. Dayı soyunun yanında kalıyorlardı Yesrib'de, Medine'de. Abdulmutalib ismi sonradan kendisine verilmişti. Şeybe Medine'de büyümüştü. Medine'de yetişmişti. Bir gün onun amcası, babasının kardeşi Muttalib ...yeğenini Medine'den aldı ve Mekke'ye getirdi. Ben bu çocukta bir öz, ben bu çocukta bir başkalık, ben bu çocukta bir cenaplık görüyorum diyerek. Abdülmuttalip ismi işte buradan gelir. Amcası Muttalip'in kölesi diye görürlerdi başkaları, oysa yeğeni. Onun için de Abdülmuttalip dediler. Abdülmuttalip büyüdüğünde gerçekten de önderlik ve liderlik vasıflarını hemen tebarüz ettirdi. Ve... Mekke reis oldu. Ancak... ...Abdülmuttalip... ...daha başka şeylerin de... ...başlangıcı sayıldı. Bir tek oğlu vardı. Bir tek oğlu. Hişam. Oğlu... ...ile birlikte... ...bir gün... ...Mekke'nin banyosuna gittiğinde... Orada öyle uykusu süresinde bir rüya görür. Kendisine denilir ki, birri bul. Bir nedir? Diye sorar ama cevap alamaz. Bir başka gün bu rüyayı bir başka şekilde tekrarlanmış bulur. Bu sefer tıb bul, güzel. Bir de güzellik demektir, fazilet demektir, erdem demektir. İhsan demek. Tıyb'i bul. Bu da güzel demektir. Tıyb nedir der. Yine cevap bulamaz. Üçüncüsünde zemzemi bul. Kitabıyla karşılaşır. Ve gelir büyüklerinden duyduğu hikayeleri hatırlar. Sorar, soruşturur. Buralarda eskiden bir su kaynağı varmış. Ve atamız İsmail'le, İbrahim'le alakalıymış diye... ...anlatıla gelen o efsanevi suyu bulmak için kazmasını vurur. Vurur ve sonuçta maksadına ulaşır. Lakin kazmasını vurduğu yerden kuyunun üstünde, toprağın, kumların içinde... ...bir takım altın heykelcikler, altın takılar, gümüş paralar vesaire çıkar. Tabi ganimetin olduğu yerde ganimetçiler... Kemiğin olduğu yerde çakallar, leşin olduğu yerde kargalar olur. İşte orada da ganimet vardır, altın vardır, gümüş vardır ve altına gümüşe ganimetçiler üşüşürler. Abdülmuttalip bu der. Bu ne benim? Nefsizim, bu Allah'ın, Allah'ın evinin, bu beytin, Rabbinin bu. Ben bu beytin Rabbi için kazdım burayı. Kimse için kazmadım. Bu su da bana aitti. Bu su beytin Rabbine ait. Zaten ben hacılara tasadduk etmek için kazıyorum. Bu da buradan çıktığına göre, bu da beytin Rabbinin. Hayır efendim, verirdin veremezdin. diye düşmeye. Abdülmutalif tek insan. Erdemli kalabilmiş ender insanlardan biri. Bir avuç insan var Mekke'de, o da onlardan biri. Ama yetmiyor gücü. Çakallar çoğalıyor etrafında. Gün gün baskı artıyor ve tek oğluyla Abdurmutalip geceleri kuyuda yatıyor, kazdığı o yerde yatıyor. Kaabenin rabbine ait olan bu şeyler kaçırılmasın, çalınmasın. Öyle bir noktaya geliyor ki dili çekişme, artık gücü yetmiyor. İşte o anda sanki hemen ayeti, Ali Imran'daki ayeti hatırladım. ''Hunalike de'a zekeriya'' diyor. İşte o anda, o yerde... ''Zekeriya ellerini Rabbine açtı.'' Evet. O anda, o yerde tarih durdu. Zaman durdu, mekan durdu. Ve bir başka dönmeye başladı feleğin çarkı. O anda... Allah'a nasıl açıldıysa bir yürek... ...bir dudak Allah'a nasıl seslendiyse... Dua ile göklerin arasında perde kalmadı. Tıpkı Meryem'in annesinin yaptığı gibi. Hani Meryem'in annesi de öyle yapmıştı ya. Siz İsa'yı tesadüflerin çocuğu mu zannediyorsunuz? Meryem'in oğlu İsa'yı tesadüflerin çocuğu mu zannediyorsunuz? Adı müjde olan İsa'yı. Meryem'i tesadüf mü zannediyorsunuz? Yok tesadüf. Tesadüfe inanan Allah'ı inkar eder. Allah'a iman tesadüfi inkardır benim sözümdür. Yok öyle bir. Şey. Allah tarihe müdahildir. Ancak Allah'ın müdahale etmesi için yangın yüreklerin Allah'a sadırlarını açması lazım. Allah'a dilekçe yazmayı becermeleri lazım. Allah'a yangın yüreklerin haykırması lazım. Bittik ya Rabbi demesi lazım. Yeter misin? Yetişir misin? Bittiğimizde sen de yettim der misin ya Rabbi diye? Allah'a doğru bir dilekçe göndermesi lazım. Meryem'in annesi işte bu dilekçeyi göndermişti. Ve iz Ve iz qalet İmran Rabb inni nadertu leke ma fi batni muharrar. Çocuğu yoktu. Harun'un, Harun peygamberin torunlarından geliyordu. Anne, Meryem'in annesi. Kocası İmran ile birlikte ...talih bir hayat süren iki Allah dostu insandı. Ancak çocuğu yoktu. Kocası da din görevliydi. İbadethanede, mabette dedelerinin bıraktığı vahiy mirasıyla ilgilenirdi. Bir gün ağacın altında otururken anne ağaca bir kuşun geldiğini, ağzında bir şeylerin getirdiğini, bir şeyler getirdiğini... Ve ağaçtaki yuvada bulunan yavrunun ağzına verdiğini gördü. İki, iki, ya Rabbi dedi, ne olursun. Bana da şu zevki tattırsan olmaz. Rabbim, yaklıkla imtihan ettiği tüm kardeşlerime inşallah versin diyor. O anda nasıl söylemişse bunu, nasıl söylemişse Kur'an'a geçti bu öykü. Tarihin bu dilimi kesildiği vahiy oldu, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın diline geçti. İşte biz Kur'an olarak okuyoruz şimdi Hanne'nin bu duası. Ve iz qalet imraatu imran rabbi inni laka ma fi batni. Hamile kaldı. Ve kocası tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın babası gibi daha doğmadan vefat etti. İmran vefat etti. Artık bir tek kendisi ve karındaki yavrusu Lakin kadına bakın, Rabbim bir tek dilekte bulundum, reddetmedi. Ben de Rabbime bir teşekkür edeyim istiyorum. Ne edeyim acaba diye düşünmeye başladı. Rabbime nasıl teşekkür etsem? Serveti yoktu, malı yoktu, parası yoktu, arazisi yoktu, hiçbir şey yoktu. Allah'a teşekkür etmek için onu Allah yolunda harcamak istiyordu ama hiçbir şey yoktu. Hemen aklına geldi, bir tek bir şey vardı. Karnındaki yavrusu, doğmamış yavrusu, hiç tereddüt etmedi, hiç. Olur mu demedi. Bunca yıl sonra taze buldum, daha doyamadım demedi. Yüzünü görmedim daha demedi ve elini açtı. İşte ayet burada başlatıyor süreç. Ve iz galatim raetu imran Rabbi inni nazarulaka mafi batni muharram atab. Hani İmran'ın kadını demişti ki ellerini Rabbine kaldırıp, Ya Rabbi, karnımdaki doğmamış yavrumu, gelenekten, nefsimden, şeytanımdan, her türlü zincirimden arınarak, hür olarak, hiçbir tesir altında kalmadan sana bağışlıyorum, bak ediyorum. İnsan bak, duvarlara benzemez insan bak. sana adıyorum ya Rabbi, sana bak derseniz deneyin. Çocuğunuzun sesini hastanede ya da evde daha kapıdan duyar duymaz bir adayı verin. Bakalım Allah ne yapacak? Ya Rabbi bu da sana hediyemdir deyin. Senin olsun be. Bakalım ne yapacak. İşte İsa'yı getiren süreç böyle başlar. Tombaladan çıkma. Evet öyle başladı. İsa'nın annesiydi işte o bebe. Hanne'nin adadığı Meryem'di işte. Doğdu. Ondan sonrasını aktarmıyorum. Konu o değil. Aba İsti'selesinden okuyabilir merak eden kardeşler. Evet işte o anda orada tarih değişiyordu. Abdullah Mutarib elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi. Ya Rabbi. Bunlar güçlü ben zayıfım. Ama ben hakikati savunuyorum. Onlar yalan. Ben senin beytini korumak için kendimi tehlikeye atıyorum. Onlarsa senin beytine tecavüz ediyorlar. Ne olurdu ya Rabbi? Ne olurdu ya Rabbi? Bana bir tane değil de on tane evlat verseydin şunların karşısına senin beytini ve senin hukukunu savunmak için onunu birden çıkarsaydın. Eğer verirsem ya Rabbi, sana feda edeceğim. Tıpkı Meryem'di. Orada da bir söz vermişti. İşte o anda, o yerde, tarih değişti. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesi bence orada verildi. Daha gerisi var, ta İbrahim'e uzanır belki Resulullah'ın ifadesiyle ama bu fiili müjde. Süreç orada başladı. Ve ondan sonra bildiğiniz hadise ...on oğlu olmuştu. Bir tanesi de Abdullah idi. Abdullah güzel bir insandı gerçekten. Abdullah hakkında yazılan... ...şiirlerin toplamı... ...bir divan ediyor, bir şiir kitabı. Bunu toplamışlar. Çok ilginç. Ben onun hakkında o dönemde... ...Mekkeli genç kızların... ...genç kadın şairlerin yazdığı... ...aşk şiirlerinden ikisini okumuştum. Müthiş mi müthiş? Yani... Mekke'nin genç kızları hayran bu delikanlıya. Hatta başından Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçen bir olayla geçiyor. Ve bir tanesi kendini ona arz ediyor. Ama o el sürmüyor. O zaman daha Allah'ın şeriatı yok. Muhammed Aleyhisselam şeriatı getirmiş değil. Ancak erdeme aykırı buluyor. Bir kan, bir damar var ya, temiz bir damar. O damardan geliyor. Ahlaka aykırı buluyor ve yanaşmıyor. Birçokları kendisini ona arz ediyorlar. Ve acaba beni alır mı diye, o zaman Fatıma isimli bir kadından bahsediliyor, ona aşık olan bir kadın. Beni alır mı diye diyor Fatıma, Abdullah yoldan geçerken tüm kızlar, tüm kozmetik malzemelerini kullanırlar, makyajlarını yaparlar ve pencereye dizilirler. Mekke. Ama Abdullah Amine'yi alıyor. İşin garibi o sokakta bir tane böyle yapmayan da Amine var. Evet. Güzel güzele düşer efendim. Kur'an öyle diyor ya. Güzel güzele düşer. Tayyip Tayyip içindir. Habib Habib içindir. Evet. Neticede hatta Fatıma'nın şiirinde şöyle bir şey var. Amine ne büyük bir devlet kuşunun başına konduğunu acaba biliyor mu? Ne bilsin zavallı diyor arkasından da şiirde. Ben istediğim benim başıma konmadı. Ama o istemediği halde onun başına kondu. Fakat Amine başına ne büyük bir devlet kuşu konduğunu biliyor. Evet, Amine'nin başına konmuştu devlet kuşu. Makul bir kaynak, üç ay evli kaldıklarını yazıyor. Doğrudur, makul çünkü. Üç gün diyenler pek makul gözükmüyor bana. Ve ondan sonra Abdullah, tacir bir insan... Şam'a gidiyor, Şam'dan dönüşte hastalanıyor, kervandan ayrılıyor. Yine dayılarının yanında, Medine'de yola revan olamıyor. Mekke'ye gelecek kudreti yok, yatıyor. Yatıyor ve gidiş o gidiş. Haber sonra alınıyor zaten. Alemlerin rahmeti öksüz. Öksüzlere müjde olsun. Diye. Babasız kalıyor. ...babası zarar müjde olsun. Niçin? Çünkü Allah kimsenin müdahale etmesini istemiyor. Allah doğrudan terbiye etmek istiyor. Etrafını sıfırlamak istiyor. Onu... ...kendi elleriyle terbiye etmiyor. Onun kimseye dayanmasını istemiyor. Babasına, anasına, dedesine... Amcasına, Hatice'sine, kime dayanırsa, çekip çekip alır. Daha ondan sonra dayanmamayı öğretiyor. Allah'tan başka sığınak barınak, tutamak bilmiyor artık Muhammed Aleyhisselam. İşte o noktada, fena filah oluyor. Artık o, ya Ebu Bekir, eğer yer ehlinden birini dost seçseydim seni seçerdim. Ötesini biz anlıyoruz. İnsanlardan değil. Ben dostumu seçtim. Ölmeyen bir dost seçtim. Ölmeyecek. Dayandığında yıkılmayacak bir dost seçtim. Yaslandığında beni mahcup etmeyecek bir dost seçtim diyordu. İşte o sürecin başlangıcı Abdullah'ın alınmasıdır. Ve o yıl bir hadise gerçekleşiyor. Resulullah doğmamış. 50 gün var. Yaklaşık doğmuş Fil hadisesi, bildiğiniz Fil suresinin inişine sebep olan hadisesi. Yemen hükümdarı Ebrehe, Yemen'de bir kulleis diye bir kilise yaptırıyor. İnsanların akın akın Kabe'ye gelmesini kaldıramıyor. İbrahim'in duasının önüne gerilmek istiyor. Sen kim İbrahim'in duasının önüne gerilmek? Hani İbrahim öyle demişti ya. Ya Rabbi bu beyti mübarek kıl demişti ya. Ve her taraftan, yeryüzünün dört bir tarafından insanları çağırmıştı ya. Evet. Ve Allah da adeta bu duanın içitildiğini ilan edercesine. Amik. Ta bölgenin derinlerinden, ta çöllerin derinlerinden insanların fevç fevç, kitle kitle, İbrahim'in davetine koştuğunu ilan etmişti. İşte o davetin önüne gerilmez için bir zavallı çıkıyor, ordusunu topluyor, Mekke'ye geliyor. Kuşatıyor. Mekke'nin dışında otlayan Mekke'nin reisi Abdülmuttalip'in yüz devesini askerlerine toplattırıyor. Abdülmuttalip haber alıyor bunu. Gidiyor. Mekke'yi kuşatan, ülkesini kuşatan hükümdarın kapısına. Diyor ki, Hükümdar, benim develerimi almış. Develerimi istiyor. Haber veriyorlar. Ebrehe huzuruna geçirtiyor. <gülüyor> ne istiyorsun isyar Develerimi istiyor. Sen bu beldenin reisi değil misin? Evet reisiyim. Ben de seni bu beldenin emanını isteyecek diye zannediyordum. Sen nasıl adamsın ki develerimi istiyorsun? Verdiği cevap aynen şu. Bu beytin sahibi var. Develerin sahibi ben. Senin davan onunla senin aranda. Sen benim develerimi ver. Ben. Davanı beytin sahibiyle görürsün. İmana bak. İnanca bakın. Güvene bakın Allah'a güvene. Zerre kadar tereddüt yok. Sen benim develeri mi ver? Ha develeri aldı da Abdülmuttalip ne yaptı diye sorsanıza. Götürür götürmez Kabe'nin Rabbine hepsini hediye etti. Tarihi bir ders verdi orada. Hem de iki ders verdi. Evet. Allah'ın kendini koruyacağını nasıl koruyacağını nasıl koruduğunu kendini savunanları nasıl savunduğunu, kendi beytini nasıl savunduğunu gösterdi ve buna imanı gösterdi. İkincisi de, kendi sahibi olduğu değerlere Allah'ın lütfu olarak, inamı olarak sahip olduğunu ifade için aldığı develeri Allah'ın kapısına erdi. Evet. Kabe'nin Rabbi Kabe'yi koru. Hikayesi uzun. Kabe'yi korudu ve geldikleri gibi gittiler. Gidemediler. Mahvoldular. Mahvoldular. Yan, yanmış ekin gibi diyor ya. Yan yanmış ekin. Elem tera keyfe fe'ala rabbuke bi ashabil fi'l. Elem yec'al keydehum. Rabbinin fil ashabına ne yaptığını görmedin mi? Rabbinin ne muamele ettiğini görmedim. Elem tara keyfi faalâ rabbu kebbi fiil. Elem yec'al keydahum fi tazlilim ve ersel aleyhim bayran ebâbil. Onları arkası üzerine döndürdü ve onların üzerine bir bela gönderdi. Ebâbil'in ne olduğu konusundaki spekülasyonlara girmiyor. Ve ersel aleyhim. Bayran ebâbil. تَرْمِيْهِمْ bir مِنْ Onları kökünden, sanki kökünden ters çevrilmiş bir ekine döndürdü. Yanmış, kavrulmuş bir ekine döndürdü. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْتُونَ İşte böyle, yanmış bir ek, kavrulmuş bir ek. Onların üzerine taşı attılar veya neyi attılarsa attılar... Onları kavrulmuş bir ekine döndürdüler. Çökünden sökülüp işe yaramaz hale gelmiş bir yangın yerine çevirdiler orayı. İşte böyle. İşte bu hadise peygamberimizin doğumunun adeta müjdesi olmuş. Bu müjde adeta alemlerin efendisinin gelişini haber veriyordu. Ve ondan sonra elli gün sonra veya 55 gün sonra Resulullah doğdu. Resulullah'ın doğumundan sonrasını öbür hutbeye bırakarak biz hutbemizi burada nokta koyuyoruz. Ela inna ahsenel kelam ve eblagana nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza kure'el kuran festemi'u la banstul allekum turhamu.